Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. <Gülüyor> Hayırlı akşamlar diliyorum. <Gülüyor> arkadaşlar ilahiyatta dersin e, altı bıçağı doğru bitiyor. Bu arada işte önce namaz kılıyoruz. Anca yetişiyor. Kusura bakmayın. Biraz geç kalabiliyoruz. <gülüyor> Celaleddin El Mahalli ve Celaleddin Suyuti'nin e, Celaleyn isimli tefsiri. Onu işleyeceğiz bu akşam. Her iki alimimiz de Mısırlıdır. Mısır'da doğmuş ve Mısır'da vefat etmişlerdir. E, Celaleddin El Mahalli e, Suyuti'ye göre çok meşhur olmamıştır, çok şöhret sahibi olmamıştır ve fazla eser de telif etmemiştir. En meşhur eseri, birkaç eserinden birisi, bu Celale'nin tefsiridir Celale'nin tepsirine Kev suresinden başlamış arkadaşlar, Mısır'dan bir görüntü. Kev suresinden başlamış Celale'nin, gidirdikten sonra Fatiha'yı da tepsir etmiş, Bakara'dan devam etmek istemiş ancak vefat etmiş ömrü vefa etmemiş. Yerine talebesi Suyuti devam etmiş. Bakara'dan İsra suresinin sonuna kadar. Suyuti arkadaşlar İslam ilim geleneği içerisinde en velut müelliftir. Bazı hesaplamalara göre 600 civarında bazılarına göre ise 1500'e yakın yani bazı mükerrer Sayılmış her iki risaleleriyle birlikte. Onun kadar çok eser veren insan yok. Onun sebepleri nedir diye sorarsanız, benim söyleyeceğim sebepler. Bir, evlenmemiştir. Evlenseydi öyle zannediyorum ki bu kadar yazamazdı. Çoluk çocuk derdinden. İki, kütüphanecidir Suyuti. Yani gece gündüz kütüphanede çalışmış. Ve çok fazla tedrisle meşgul olmamış. Yani ders okutmamış, ders yapmamış, talebe okutmamış. Talebe okutan insanın hakikaten dersten sonra ne kadar yorulduğunu siz de tecrübe ediyorsunuzdur bazı Ondan sonra odaklanıp kitap yazmak kolay bir şey değil. Suyuti tedrisle pek meşgul olmamış. İdari görevi de bazı dönemler istisna tutulursa pek olmamış. Onun yerine daha çok e, teliftle meşgul olmuş. E, hele hayatın sonlarına doğru Nil nehrinin kenarında bir e, işte evi varmış, orayı tamamen kitaplarla donatmış. Gece gündüz oturmuş, yazmış, çalışmış. E, Suyuti'nin nasıl olup da bu kadar çok eser yazdığına bazı alimler e, cinleri kullandığına dair böyle tuhaf garip bir gerekçe de söylemişlerdir. Ancak dediğim gibi hiç evlenmemesi, kütüphanede çalışıyor olması, tedrisle ve idareyle meşgul olmaması ve tabii onun dışında bir de Allah vergisi. Yani bazı insanlar çok hızlı yazar, bazıları çok yavaş yazar, çok titizdir. Suyuti demek ki çok süratli de yazan bir insandı. Kendisine de zaten kendi döneminde mesela Sehavi ile tartışmaları vardır. Sehavi, Suyuti'yi e, pek çok yerde intiharcılıkla suçlar. E, Suyuti de buna cevaplar vermiştir. Mesela Kastellani'den özür dilemiştir Suyuti. Bazı yerde hani Kastellani'nin adını zikretmeden ondan bir takım alıntılar yaptığını itiraf etmiştir. Ancak genel olarak kendisine intiharcı olmadığını, kütüphanede çalışması hasebiyle herhangi bir mesele hakkında bir Kaynak aradığında hemen hangi kitabının hangi bölümde olduğunu bildiğini ve kitapların elinde elinin altında olması sebebiyle onlara ulaşmasının kendisi için zor bir şey olmadığını ifade etmiştir efendim hatta e, müellifle Hırsızın yani intiharcinin farkı nedir bunun üzerine bir risale dahi yazmış Suyuti. Yani o kadar bunalmış geliştirilerden. Zannedersem neydi adı? El-Fârik beynel-musannifi ve-sârik diye. Yani musannif ile hırsız arasındaki fark, intiharcı arasındaki fark diye böyle bir eserde kaleme almış. Suyuti'nin belki en zayıf olduğu alan kelam alanı denilebilir. Yani hadis, fıkıh, tefsir bu sahalarda çok eser yazmış. Tasavvufla dahi tasavvufla ilgili dahi kitapları vardır. Tasavvufu savunan, şazeli tarikatını savunan Teyyidül Hakikatil Aliyye ve Tarikatil Şazeliye diye bir eseri var. O da Türkçe'ye dersem, son zamanlarda tercüme edildiğini duydum ve gördüm. Suyuti'nin Hacim itibariyle küçük belki ama etki itibariyle, yaygınlık itibariyle en meşhur eserlerinden birisi, en büyük eserlerinden birisi. Bu Celale'in tepsirinin yarısıdır. Bakara'dan İsra suresinin sonuna kadar ki olan kısmını hocasının yarım bıraktığı yerleri su tamamlamıştır. Burada dünyada en çok okunan, istimal edilen, üzerinde şerh ve haşeyler yazılan tepsirlerin başında gelir denilmiş... Celale'nin için bu doğru olmasa gerektir diye düşünüyorum. En çok şerh ve haşiye yazılan tefsir, Eydavi tefsiridir. İki yani yüzün üzerinde Ömer Nasuh Efendi'nin tespitine göre şerh ve haşiyesi vardır. Celale'nin o kadar şerh olacağını zannetmiyorum. En meşhur şerhleri burada gördüğünüz üzere el Futuhatül Ilahiye, Cemal Haşiyesi bilinen bir de sabi savi'dir. Bunlar celaleye'nin en meşhur ve en önemli şerhleridir. Haşiyeleridir daha doğrusu. Şerh ile haşiy arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bu arada Türkçesini görüyorsunuz celaleye'nin. Şerh ile haşiy arasında ne fark vardır? Sesim geldi mi arkadaşlar? Şerh ile haşi arasındaki fark nedir? Cevabı bekliyorum. Sayfa kenarına yazılıp yazılmaması önemli değil. Sayfa kenarına da yazılır, içine de yazılır, altına da yazılır. Haşi aslında kenar demek ama bu onu tam olarak ifade etmez. açıklamak ama yani haşiye de açıklamak demek ne, ne fark var aralarında? Peki ben söyleyeyim. Arkadaşlar, şer kelime kelime bir eserin tamamını açıklamaktır. Haşiye ise bir eserin tamamını değil de açıklanmaya muhtaç gördüğünüz yerlerini açıklamaktır. Tamam mı? Mesela diyelim ki Celaleden yani bir sayfa alırsınız. Onu kelime kelime her kelimesini, her cümlesini açıklarsanız, yani kelime kelime olmayabilir belki ama en azından cümle cümle yani hiçbir şey atlamadan, hiçbir yer atlamadan açıklarsanız bunun adı şerhtir. Ama bir sayfadan mesela bir hadis bulursunuz dersin ki bu hadis mevzudur. Ondan sonra aşağıdan bir kelime, garip bir kelimedir, sözlük sözlüğe bakmaya ihtiyaç olan bir kelimedir. On alır yorumlarsınız ya da sözlükten manasını nakledersiniz. Bunun adı haşiyedir. Yani haşiyede sadece belirli bölümler açıklanırken şerhte tamamı açıklanır. Tamam. Bir de zeil vardır, talika vardır mesela. Ee, zeil bir kitabın sonuna yapılan ilavedir. O kitapla ilgili olduğumuz e, bir şeydir. Talika ise bir kitabın sadece bir bölümünün yorumudur. Mesela işte... Celale'nin tefsirinde diyelim ki Nur suresi ayetinin talikası olur. Evet. Ee, bu eser daha çok dirayet tefsirler arasında kabul edilir. Rivayet de var tabii ama bizim kadim tefsirlerimiz arasında en muhtasar tefsir herhalde bu olsa gerektir Bazıları kelime kelime ...saymışlar, yani bunu ne kadar yaptığını bilemiyorum ama... ...Kur'an kelimeleriyle aynı çıkmış kelime sayısı. E, bu belki hani biraz zorlama bir e, yorum çıkarsama da olabilir. O çok önemli değil. E, önemli olan muhtasar bir eser olduğunu bilmemiz. E, İsrailiyat var mı? Kısmen İsrailiyat var, az da olsa var. Zaten muhtasar bir tepsi dolayısıyla çok fazla olması beklenmez. Şafi'dir her iki alimimizde. Dolayısıyla fukih konularda Şafii mezhebi esas alınır. Eşeridir yine her ikisi e, itikadi konularda. E, o konular yani kelamı ilgilendiren konular da mezhebine göre izah edilmiştir. Burada bir mesele var. E, son dönemlerde... Özellikle ülkemizde tartışılan bir mesele. Tarihsellik ve tarihselcilik meselesi. E, Suyuti'ye de burada çok atıflar yapılıyor arkadaşlar. Suyuti ve mahalliye. Şimdi bakın burada suratun nisa ya su ey insanlar dedi. Ey insanlar deyince biz neyi anlıyoruz? Bütün insanları anlıyoruz. Ama Suyuti ve mahalli bu tefsirin pek çok yerinde bu muhatapları daraltma cehetine gitmişler. Mesela ennası ey ya ehlemekkete ya da e, ya, eyyuhel ansar ya eyyuhel mehacirum gibi e, daraltarak ya da doğrudan isimler vererek ele almışlar. Ya yuhal insan orada bütün insanlar değil işte şu insanlar kastedilmiştir, şu kişi kastedilmiştir diye tahsis cihetine gitmişlerdir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in tarihsel ciliğini günümüzde savunan insanlar için bulunmaz bir delil olmuştur. Yani şöyle söylemek lazım bu tarihselcilik meselesiyle alakalı. Kur'an tarihsel bir metin midir değil midir? Hem evet hem hayır Evet Kur'an tarihsel bir metindir ama hangi manada Kur'an tarihsel verileri kullanmıştır? Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaşadığı dönemin kültürü, dili, Kur'an'ın bir defa Arapça olması, Arapların kullandığı deyimleri kullanıyor olması, o dönemde yaşanan hadiseler üzerine gelmesi, şimdi mesela Bedir Harbi ile ilgili ayetler, Uhud ile ilgili ayetler, Hendek harbileşimi, Hendek harbini bilmeden Ahzab suresini nasıl anlayabilirsin? Bütün bunlar işte Tahrim suresinin sebebin huzurunu bilmeden orada yaşanan şeyleri bilmeden onu anlayabilmek pek mümkün değil. Hucurat suresi, Akeza yani bunun pek çok örneği var. Dolayısıyla Kur'an'ın üzerine oturduğu bir tarih var, bir tarihi dönem var. Kur'an onun üzerinden konuşuyor. Kur'an'ı omuzlayan ilk müminler, ilk mümin nesli var. bunların anlayışını Kur'an elbette ki dikkate aldı. bunların kültürüne dikkate aldı. Ancak orada bırakmadı. Orada bıraktığını söylersek zaten Kur'an'a iman etmemiz için bir gerekçe olamaz. Kur'an'ın mesajları evrenseldir. Hükümleri devrenseldir. De Hükümleri devrenseldir. De mesajları devrenseldir. De Ancak o hükümlerin veril, vaz edilmesine, mesajların verilmesine sebep teşkil eden hadiseler, mekan, zaman, e, tarihle sınırlıdır, kayıtlıdır evet. Ama netice itibariyle e, mesaj ortaya çıktığı andan itibaren çok özel, sınırlayıcı bir durum yok ise Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili özel ayetler gibi çok sınırlandırıcı, daraltıcı bir şey yoksa mesela onun eşleriyle ilgili ayetler gibi ayetlerin e, hükümlerini e, um, umumi olarak e, düşünmek durumundayız <gülüyor> dolayısıyla Suyuti'nin e, burada mesela Ya Yuhannasu Ehle ehlemekkete e, ifadesini e, çok Doğru bulmuyorum burada. Ee, sadece bu Mekkelileri ilgilendiren bir durum değil. Zaten ayet e, Medine'den nazif olmuştur bu ayetler. Sure medenidir. Ee, dolayısıyla mesela İttekû rabbekumun lezî halakakum bin nefsin vahideti. Sizi tek bir e, nefsten yaratan, tek bir candan yaratan, e, Allah'tan Allah'a karşı gelmekten korkun, sakınım denildiğinde bu sadece Mekkelilere ilgilendiren bir e, hüküm mü, bir e, ifade mi, hitap mı? Yani 2015'in Türkiye'sinde yaşayan Türkleri İstanbul'da yaşayan bizleri ilgilendirmiyor mu? Neden sadece e, bu şekilde daraltma cihetine gidiliyor? Şimdi geçmiş ulemanın böyle bir aslında derdi yok. Yani böyle dediğim zaman acaba... Kur'an tarihsel bir metindir. Dolayısıyla Kur'an'ın günümüze ne irtibatı var gibi birileri şüphelenir diye bir endişeleri yoktu açıkçası. O dönem içerisinde düşünüldüğünde böyle bir endişenin mevcudiyetinden söz etmek çok muhtemel değil. Ancak günümüzde böyle bir potansiyel var yani böyle bir problem var. Ya Yuhannasü'ye ey eh, ehli Mekke diye anlamlandırırsanız ki mesela son dönemlerde yazılan iki meal var Türkçe'de. Her ikisi de Kur'an'ı tarihselliği üzerine kuruludur. Ders sayım, iletem ders Evet, evet. Tamam Sağ ol. Evet. iki tane meal var demiştik son dönemlerde yazılan. Bunlar <gülüyor> tamamen Kur'an'ın e, dini esas alarak yazılmış mealler. E, dolayısıyla Kur'an'a o gözle bakıldığında e, gerçekten bizimle irtibatını kullanmakta, e, kurmakta çok zorluk çekiyoruz. Evet. Meallerinin isimlerini vermek istemiyorum. Siz bilirsiniz, bilmeniz de gerekir. Dolayısıyla <gülüyor> yani Kur'an'ı tarihte bıraktığımız zaman benim Kur'an'a imanımın mahiyeti de tartışılır hale gelir. Benim Müslümanlığımın mahiyeti de, manası da tartışılır hale gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in eğer o günün örfünü yansıtan, o günün duygularının düşüncelerini resmetmekten başka bir anlamı olmayan muallakayı sebeden bir farkı yoksa, Kur'an'ın neyine iman ediyorum, nesine iman ediyorum diye e, sorduğum soru cevapsız kalacaktır. Dolayısıyla elbette ki Kur'an'ın kullandığı bazı malzemeler tarihidir, tarihseldir, evet doğru, yani e, o dönem ve o coğrafya bunda etkili olmuştur. Mesela Kur'an'da e, Mekke Araplarının, e, o Arabistan Yarımadası'nda daha doğrusu yaşayan insanların bilmediği bir meyve adı gösteremezsiniz. Onların bilmediği bir peygamber adı gösteremezsiniz. E, onların bilmediği bir mekan adı gösteremezsiniz. Dolayısıyla bu manada Kur'an evet... E, İlk muhatap neslin bilgisini, bilgi seviyesini, düzeyini dikkate almıştır. Ancak onun üzerinden mesajlarını da oldukça evrensel bir dille e, vermeyi bilmiştir. Yani o tür konularda isim vermeyi sevmiyorum hangi mealler diye sormuşsunuz. E, i̇ki meal var siz bunları bulursunuz. Yani bu gerçi eleştiri e, sadedinde değildir ama eleştiri sadedinde değil derken yani bana göre Kur'an'ı o gözle okuduğumuz zaman hele bunlardan birisi yani Kur'an'ın günümüzle irtibatını kurmakta hakikaten onu okuduğum zaman çok zorlanıyorum. Ve o anlayış yayıldığımda yani Kur'an'ın tamamen tarihte kalmış bir metin olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir bakış açısı bu. Ama bu bahsettiğim meal çok şükür çok yayılmadı yani. Onlardan birisi bayağı yayıldı da bu bahsettiğim öbürü kadar yayılmadı. Evet, Surat-ı Nisa. Seyyidullah ya eyyuhennasu, ey ehle Mekke'de. Bakın Mekke ehli dedi. E, halbuki bana göre yani böyle sınırlandırmanın bir manası yok. İttekû rabbeküm, Rabbinizden korkun. Ey ikâbehu yani azabından. Nasıl korkacakmışız? Bi entutî'uhu, ona itaat etmek suretiyle. Nasıl bir Rab, ellezî halakakum min nefsin vahidetin. Sizi tek bir Nefsten tek bir candan yarattı. Kimmiş o? Ademe. Adem. Adem. Ve halaka minha Adem'den de eşini yarattı. Kimmiş o? Havva. Bilmetti. Met ile Havva min zıl'in min azlahi'l yusra. Hz. Adem'in sol kaburga kemiklerinden iriden yarattı. Ve be ve yaydı farraka ve neşara yani ayırdı yaydı minhuma o ikisinden yani min Adem ve Havva Adem ve Havva'dan kimleri yaydı ricalen kesiran ve pek çok erkek ve kadını yaydı kesiran ve nisa onun kesira diye sıfatı yok ama yine bu sözden orada mahsus bir kesire olduğu anlaşılıyor Ettekullahu allazi tesaeluna Ve yine o Allah'a karşı gelmekten sakının, korunun ki tesaeluna ısrarsınız bihi. O Allah'ın adına istersiniz. O tesaelun'un aslı tetesaelun'edir. Tefaaul babındandır. Ama T'lerden birisi gitmiş. Şimdi onu izah edecek diyor ki, fihi idgâmü tâyi fil asli fîs-sînî e, bunda e, tanın sine idgâmı vardır. Yani tessâ o fî kıraatın bir tekfîfi bir başka kıraatte de bizim kıraatımız öyledir. Asım kıraat öyledir. Takfîf ile yani tessâ elûne. Sinde şedde yok, idgâm yok. bihazfiha yani o idgâm yok orada. Ey yani bunun aslı tetesaelunedir. <gülüyor> Bana mı sordunuz Zeynep Hanım? Benim elimdeki metinde Fatiha suresinde başlıyor. Ney Fatiha suresinde başlıyor? Evet. Arkadaşlar ders esnasında oraya mümkün mertebe yazmazsanız iyi olur. Yani dikkat dağıtıyor çünkü kendi aranızdaki konuşmaları ders sonunda yaparsanız memnun olurum. Çünkü e, dikkat dağıtabiliyor. Ya, metinle, ekranla alakalı soruyorsanız onu bilemem ekrandaki metinle. Evet. Bihi yani billahi Allah adına istediğiniz yani kendisi adına istediğiniz ne demek bu? Hani birinden bir şey isterken ya Allah aşkını şöyle yap. Allah'ın adını anıyorum şunu yap diye. Madem Allah'ın adını anlıyorsunuz, Allah'ın adını anarak bir şeyler istiyorsunuz. O Allah'a karşı gelmekten sakınmanız gerekmez mi? Fîmâ beynekum. <gülüyor> yani kendi aranızdaki işlerinizde. Hîne yekûl ba'dukum li ba'din. Biriniz diğerinize şöyle dediğinde, Es'elüke billâh ve enşüdüke Allah için istiyorum, Allah'ın adını anarak istiyorum ne olursun Allah aşkına diye birbirinize böyle seslendiğiniz zaman Allah'ın adını kullanıyorsunuz. Onun adına bir şeyler istiyorsunuz. Madem Allah'ın adını böyle anlıyorsunuz sürekli saygıyla o zaman ondan korkmanız gerekir. Ve bir de rahimlerden korkun. Sakının. Yani e, kesmekten rahimleri Kesmekten. Şimdi hatırlıyorsanız e, Razi'den de zannedersem evet bu ayetleri okumuştuk Razi'de. Orada Razi Razi Suyuti'den yaklaşık 200 sene hatta 300 sene öncedir. Suyuti'nin vefatı 910 Razi'nin ki 606 300 sene önce. Razi orada e, bu ayetle ilgili işte bu ayet Mekkelilerden bahsediyor diyenleri eleştiriyordu hatırlarsanız. Yani bunun doğrudan Mekkelilerle bir alakası yok. Bütün insanlara hitap eden bir metindir diyordu. Ancak devamında vel arhamın e, Araplarla ilişkisi olabileceğine, çünkü Araplar özellikle e, bunu işte e, akrabalık bağlarını kullanarak, akrabalık bağ adına bir şeyler istiyorlardı. Orada belki bu kısmı onlarla ilgili olabilir ama e, birinci kısmı itibariyle ya eyyühen nasü diye başlayan bu ayetin e, muhatapları sadece Araplar değil, bütün insanlardır diyordu. ve erhamen yani rahimleri e, kesmekten korkun. Ve fikratin bil-cerri. Bir de ceri ve tekkulu alez tesaeluna bihi yani atfen alez zamir fi bihi o zaman oradaki bihi'deki hu zamirin atıftır. وَكَانُوا يَتَنَا شَدُونَكِ الرَّحِمِ Birbirlerinden akrabalık bağı adına bir şeyler istiyorlar. Yani ne olursun işte e, emmimin hatırı için bunu yap. Amcaoğluna gidiyor. Emminin hatırı için bunu yap. İşte benim dayı oğlumsun, hala kızımsın. Akrabalık bağı hatırına bunları yap diye birbirinizden istiyorsunuz. Madem böyle o zaman Allah'tan ve ee, bu akrabalık e, bağlarına e, riayet etmemekten sakının uzak durun. İnne Allaha kana aleykum raqiba. Allah şüphesiz ki sizin üzerinizde gözeticidir. Sizi görmektedir. Hafizan <Sessizlik> yani her yaptığınızı kaydetmektedir. Liame aleykum amellerinizi feceziyukum biha ve size bu amellerinize göre karşılık verecektir. Ey yazar yezel muttasıfen bizarik. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz suyiteye. ediyoruz ki, kâne fiili mazidir. Allah oldu. E geçmişte öyleydi. Yani bu sadece geçmişle alakalı bir şey mi? Onun cevabı olarak diyor ki, lem yezel muttasifen bizarike. Yani buradaki kâne e, lafzen mazi sigasındadır ama manası mazi değildir. Öyleydi ve öyle olmaya. Devam etmektedir. Can Allah ve olmamak onun şey. Şimdi arkadaşlar burada bir meseleye temas etmek istiyorum. Zannedersem razinin tefsirini işlerken de söylemişimdir ama burada tekrar etmekte kısaca fazla mülahazede diyorum. Çünkü bu konuda kanaatimce e, lüzumsuz yere e, yanlış yapılıyor, yanlış düşünmüyor. Şimdi e, özellikle e, son dönemlerde, son bir asırda dünyada bir e, feminist hareket var. Kadınların hakikaten önceki asırlarda e, erkekler tarafından zulüm gördüklerini, zulme maruz kaldıklarını, haksızlığa uğradıklarını, erkeklere göre sosyal hayatta daha güçsüz olmaları hasebiyle erkeklerden, erkekler tarafından yani, erkekler cihetinden ciddi bir haksızlığa, zulme maruz kaldıklarını biliyoruz. Dünyanın her yerinde böyleydi ama 20. yüzyılla birlikte ciddi bir Kadın hareketleri başladı ve kadın hakları savunuculuğu başladı ve belli bir noktaya getirildi. Fakat yani bazen bizim medeniyetimizin çocukları, bizim münevverlerimiz, mütefekkirlerimiz Tarihimizde yaşanan bu acı örnekler hatta günümüzde bile yaşanmaya devam eden bazı olumsuz örnekleri bertaraf etmek adına, bunları yüklenmemek adına kadın hakları savunuculuğu konusunda biraz aşırıya gittiler. Dini nasları, metinleri, ayetleri, hadisleri kadınlar lehine, savunacağız derken acizane kanaatimce biraz ipin ucunu kaçırdılar. Bunun örneklerinden birisi de bu ayetin tefsiridir. Mesela Diyanet tefsirine bakın Kur'an yolu tefsirine. Orada da aynı şeyi göreceksiniz. O da şudur arkadaşlar. Bu Reşit Rıza'nın Abdul Fereşit Rıza'nın Menar Tefsirinde vardır. Zannedersem Süleyman Ateş'te var. Kur'an Yolu Tefsirinde de var. Son dönemlerde yazılmış olan bazı meallerde de mevcuttur. Mesela şu: Kadın erkekten mi yaratıldı? Yani Hazreti Havva, Hazreti Adem'den mi yaratıldı? Yoksa her ikisi birlikte tek bir özden mi? yaratıldılar. E, Ayzane kanaatimce Kur'an-ı Kerim'e göre e, bu konuda yani benim anladığım kadarıyla ki e, bizim geçmiş ulemamızın hemen tamamı da müfessirlerimiz aşağı yukarı böyle anlamışlar. Bazı böyle farklı görüşler mesela razinin tepsilinde var ama bunlar hep şahs görüş olarak kalmış. Ben e, açıkçası Kur'an-ı Kerim'e göre bu konunun çok net olduğunu düşünüyorum. Ee, Hazreti Havva, Kur'an'a göre Adem'den yaratılmıştır. Bu bazı hocalarımıza göre ise son dönemlerde, e, işte Diyanet tepsiri, Reşit Rıza Süleyman Ateş'in tefsirlerinde Adem ve Havva ikisi de birlikte, ikisi birlikte başka bir özden yaratılmışlardır. Yani... Hava Adem'den yaratılmamıştır. Adem neyden yaratılmışsa da ondan yaratılmıştır. Mesela onlar bu ayeti nasıl yorumluyorlar? Diyorlar ki اَلَّذ۪ي e خَلَقَكُمْ min nefsin وَاحِدَةٍ Sizi tek bir nefsten yaratan Nefs diyorlar, burada cins demektir, öz demektir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bahsederken لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسُكُمْ عَز۪يزِ buyruluyor. ...sizin içinizden, sizin nevinizden yani sizin cinsinizden bir peygamber geldi. Bakın oradaki enfüs nefsin çoğulu. O cins demek yani sizin nevinizden, sizin türünüzden yani beşer türünden bir peygamber geldi İşte demek. Dolayısıyla diyorlar buradaki nefs cins demektir, tür demektir, nev demektir. Diyanet tefsirinde buna denilmiş ki yani bu bir mahiyetini bilemediğimiz bir öz. Çok enteresan geldi o bana. Mahiyetini bilemediğimiz bir öz. Biraz tabii orada... Menardan etkilenilmiş. Yani mahiyeti bilinemeyen öz ifadesini gerçekten yakıştıramıyorum Diyanet tefsirine. Ee, şimdi bakın onlara göre mahiyeti bilinemeyen bir özden yaratılmış. Ondan sonra e, ve khalaka minhâ ve ve ondan o özden de Adem'in eşi yaratılmış. Şimdi arkadaşlar... Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Adem'in size soruyorum siz cevaplayın. Hz. Adem'in neyden yaratıldığı belli mi? Hangi asıldan, hangi maddeden yaratıldığı belli mi? Evet. Belli değil. Neyden yaratıldı? İnne mesele İsa indallâhike mesele âdem halakahu min turâb Allah Adem'i topraktan yarattı. Çok net. Onun için dedim yani Diyanet tefsirinde mahiyetini bilemediğimiz bir öz ifadesi gerçekten çok yadırganacak bir ifade. Neden? E, Halakahuminturab diyor başka bir ayet Yani Adem topraktan yaratıldı. Ya yani Toprağın mahiyetini bilemediğimiz bir öz olarak açıklanması mümkün mü? Halakahuminturab yani topraktan yaratıldı. Daha açık nasıl ifade edilsin? Adem'in neyden yaratıldığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Topraktan. Evet. İkisi de aynı özden yaratılıyorsa o zaman dersin ki ikisi de topraktan yaratılmıştır. Adem de topraktan öbürü de topraktan. Hadi onu belki e, yine anlarım da. Şimdi bakın onların mantığıyla gidersem e, bir tutarsızlık var orada. Anlaşılmayan bir nokta var. Onu sizinle birlikte e, değerlendirmek istiyorum. Bakın. Halakakum min nefsin vahid Dedik ki buradaki nefsi vahide mahiyeti bilinemeyen bir öz. Mahiyeti bilinemeyen bir öz. Peki ve halaka minha zevceha. Hepinizi o mahiyeti bilinmeyen bir özden yarattı. Ve o zevcaha ha nereye gidiyor? Nefse gidiyor değil mi? Ve o nefsin ve halaka minha zevceha e, o minha Ha, e, ...nefse gidiyor, ve khalaka minha o e, nefsten, yani ve khalaka minen nefsi zevceha, zevcen nefsi yani. Şimdi ne demek oluyor o zaman? Eşi de o özden yaratıldı. Mahiyetini bilemediğimiz bir özden yaratıldı. Peki size soruyorum. Bir şeyin eşi ne olur? O şeyin aynısı olur değil mi? Yani mesela buradaki minnefsin vahidetini toprak olarak düşünürsek, yani tefsimde mahiyetini bilemediğimiz diyor da varsayalım ki toprak denildi buna. Ki pek çoğu da öyle diyor zaten. Yani Adem topraktan yarattı gibi Havva da topraktan. Bakın okuyorum. Ellezi halakakum sizi yarattı. Adem Havva'yı yarattı. Minnefsin vahidetin bir topraktan yarattı diyelim. وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا Ve o topraktan da eşini yarattı. Yani o topraktan o toprağın eşini yarattı. Peki size soruyorum. Toprağın eşi ne olur arkadaşlar? Yani Adem yok burada. Toprağın eşi ne olur? Siz cevaplayın. Yine toprak olur. Yani onun cinsinden bir toprağın eşi toprak olur. Ortada Adem yok ki yaratılmış olan. خَلَقَ كُنْ مِنْ نَفْسِنْ Tek bir nefsten eğer o topraksa ondan yaratılan onun eşi de yine toprak olur. Yani ortada hala toprak var. Ne Adem var ne Havva var. Anlaşıldı mı? Eğer o mantıkla gidecek olursak burada ciddi bir tutarsızlık var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e göre Adem'in neyden yaratıldığı nettir. Hz. Havva'nın da ondan yaratıldığı bu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. Bütün hadis külliyatından, sahabenin o dönemde yaşayan insanlardan bize ulaşan bilgilerden de bunun aksinin ne bir bilgiye sahip değiliz, şahitlik etmiyoruz. Dolayısıyla o dönemde yaşayan bütün insanların kültüründe, örfünde, anlayışında bu vardı, yerleşmişti. Hazreti Havva Adem'den yaratılmıştır. Bu da asla kadınların, erkeklerin bir e, beklentisi olduğu onların bir parçası olması hasebiyle onlardan daha dün bir mertebede olduğu manasına gelmez. E, bütün erkekler de bir kadından yaratılıyor. Hepimiz dokuz ay bütün erkekler e, anamızın karnında kaldık yani. E, erkeklerin kadınlardan çıkması, yaratılması erkek için nasıl ki bir zül değilse İlk yaratılan kadının da erkekten, erkeğin bir parçası olarak yaratılması, erkekten çıkması da e, asla onun için bir zül haddedilmemelidir diye düşünüyorum. İnşallah anlatabilmiştim burayı, bu sayfaya geçiyoruz. Evet. Bu nezela fiyeti mi? Fî yetîmin talebe min, min velîhî mâ lehû fâmele'hû. <'ahu> ee, şimdi okuyacağımız ayeti kerimeler. Bir yetim hakkında inmiştir ki, öyle bir yetim ki, e, si Siyâk-ı Nekre'de e, gelen cümle, gelen cümle, ...sıfat olur, mu? yani nekreden sonra gelen cümle sıfat olur biliyorsunuz. Yetimin, öyle bir yetim ki... ...talebe min meliyihimâ lehû femenâhû. E, velisinden... E, ...kendi bakımını, malını, mülkünü... ...deruhte etmiş olan, üstüne almış olan... E, ...kişiden malını talep eden... ...fakat o kişinin malını vermekten imtina ettiği veli hakkında... E, ...affedersiniz... Yetim hakkından hazır olmuştur. Şimdi okuyacağımız ayetler. Wa atul yetama yetimlere mallarını verin. Kim iş yetim? Sigara, eldeyinele abelehum. Babası olmayan küçüklerdir. Akıl bari olmamış ve babası e, ölmüş kişilere yetim denir. Annesi ölmüşlere yetim denmez. Emwalhum mallarını verin. Iza olgunluk çağına eriştikleri zaman mallarını verin. Malateti <gülüyor> beddelu'l Kötüyü güzelle, e, kötüyü kötü iyiyi, çirkini güzelle, pisi temizle değiştirmeyin. Yani el harame bil halali demektir. Haramı helalle değiştirmeyin. Yani haram mal yemeyin, yetimin malını yemeyin. E te'huzuhu bedelehu. Yani o e, iyi malın e, karşılığında e, kötü mal almayın. E, iyiliğin karşılığında kötülük almayın. كَمَا min مِنْ اَخْذِ الْجَيِّدِ مِنْ مَالِ اليتими. Nasıl oluyormuş bu? Yetimin malından iyi olanları almak suretiyle وَجَعْلِ الرَّدِيِّ min مَالِكُمْ مَكَانَهُ Ve onun aldığınız o malın yerine kötüsünü koymakta. Mesela diyelim ki bir çocuğun babası öldü, 5 yaşında yetim kaldı, ona da bir sürü kaldı, koyun sürüsü diyelim, 30 tane tuttunuz. O 30 tane ya nasıl olsa, işte bu 30 tane, bu çocuk ne olacak, 5 sene boyunca bu hayvanlar ölecek, ben en iyisi bu bunlara işte satayım, bakayım, besleyim vesaire istifade edeyim dediniz ama onun yerine koyarken, yani çok... Ee, iri yarı koyunlardı diyelim. Onun yerine çok zayıf cızız koyunlar koyuyorsunuz. Yani eğer değiştiriyorsanız başka bir şeyle e, iyisini alıp kötüsünü vermeyin. Onu yerine koymayın. Muadili neyse onunla değiş tokuş yapın. Onların mallarını yemeyin. Madmûmeten ila emvâlikum. Sizin mallarınıza karıştırarak. Yani onların mallarınızı kendi malınıza katmayın. İnnehu ey ekleha yani bunu yapmak böyle mal yemek aram mal yemek kana yani zenben kebira büyük bir günahtır azima ve lamma bu ayet kerime nazil olunca yani yetim malını yeme konusunda dikkatleri çekince taharracu min vilayet al yani yetimlerin velayetini üstlenme noktasında e, endişe etmeye başladılar. E, sıkıntı yaşamaya başladılar. Yani bu çok veballi bir iş diye. وَكَانَ ف۪يهِمْ مَنْ, تَحْتَهُ مِنَ فَلَا يَعْدلُ بَيْنَهُمْ <فَنَزَلًا> Ve bazıları vardı ki onların on tane, sekiz tane karıları vardı, eşleri vardı. Bunun üzerine şu ayet-i kerimeler nazir oldu. وَاِنْخِفْتُمْ Allah Eğer adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, yani tadilu, adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, filieta ama yetimler konusunda, fethharroctum min emrihim ve onların e, işlerini yürütme, derhde etme noktasında e, Sıkıntı yaşarsanız ağır gelirse bu size, fakafu, ayrıca en la tadilu Aynı şekilde birden fazla kadınla evlendiğiniz takdirde onlar arasında adaleti sağlayamamaktan da korkun. Fenkihu, o zaman ne yapın? Tezevucu mu? Bir mana burada güzel söylemiş işte ma burada men manasındadır neden güzel söylemiş onu söyleyeceğim şimdi ee, o kimselerle evlenin ki ta belekum minen ee, size güzel gelen güzel gördüğünüz hanımlarla evlenin mesna vasıla ikişer üçer dörder evlenin Şimdi o ma var ya arkadaşlar. Fenki hu ma. Şimdi Arapça'da bir mevsule var. Ma'im mevsule var. Ma'im mevsufe var. Ma'im mastariye var. Ma'im mevsule ne demiş? İşte ma, o şey ki dediğimiz ma. Ma'im mevsufe ise sıfat ma'sı. Yani bir şeyin sıfatından bahsediyor. Mastariye ise kendisinden sonra gelen cümleyi astar halinde ele alıyorsunuz. öyle. Açıklıyorsunuz. Şimdi ma akılsız varlıklar için kullanılıyor Arapçada. Men ise e, akıllı varlıklar için kullanılıyor. Bazı müfessirler maalesef bu ayeti delil getirerek kadınların akılsız olduğuna hükmetmişler. Fenki hu ma taberek. Kadınlar için men değil ma kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kadınların e, akıllarının eksik olduğuna sadece bir şevkani falan değil. Yani pek çok tefsirde bu vardır. Ama suyuti bereket versin ki burada o manayı tercih etmemiş bakın bir manayı men demiş en tercih ettiği görüş demek ki bu onun için bunu almış yani bunun yorumu bir böyle olduğu gibi bir de mevsufe değil de masdarıye mevsufe olarak mevsule değil mevsufe olarak alırsak ma ta vele küminen nisa'i demek فَنْكِحُوَ اَطْتَيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ demektir. Yani hanımlardan e, güzelleriyle yani sizin gözünüze, gönlünüze, size göre güzel olan, iyi olan, hoş olan, efendim e, kimselerle evlenin demektir. Yani oradaki ma e, onların zatına değil sıfatlarına işarettir denilir. Tıpkı Kafirun suresinde olduğu gibi وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ma أَعْبُدُ buyuruyor. Siz benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz orada da ma yani benim ibadet ettiğim varlığa derken e, Allah Teala'dan bahsedilirken de yine men değil ma kullanılmıştır dolayısıyla harşa e, orada akıllı akılsız ayrımına gitmez. ya orada denilir ki buradaki ma men manasındadır ya da denilir ki buradaki ma mevsufedir yani o zaman ne olur siz benim Kulluk ettiğim vasıflarda, kulluk ettiğim gibi yani siz benim e, yaptığım gibi kulluk yapmıyorsunuz. Siz benim e, ibadetime benzer şekilde ibadet etmiyorsunuz. Yani sizin kulluğunuzla benim kulluğumun vasıfları farklıdır demek olur. Burada o inceliğe de dikkat çekmiş olalım. Ma Arapçada mevsule, mevsufe, üç çeşit ma vardır. Ve iz etezeltumuhu ve ma yabuduna illallah Kef suresindeki o ayette bu üçüne de uygun şekilde mana verilir. Bu ve iz etezeltumuhu ve ma yabuduna oradaki ma e, üç şekilde mana e, çıkartabiliyor. O da ona güzel bir örnektir. İsteyenler bakabilirler. Ei ikişteyini ikişteyini ve üçteyin üçteyini ve arba an arba an. Yani ikişer ikişer üçer üçer dörder dörder. Vallahi size dua ederiz. Dörtte bırakması ne demektir? Bunun üzerine yapmayın demektir. Ee, bazı e, müfessirlerden de kadi müfessirlerden de var. Günümüzde de bazıları burada sınırlandırma yok diyorlar. İkişer üçer dörder demek hani nokta nokta nokta demektir. 5 tane de alabilirsin, 15 tane de alabilirsin, 500 tane de alabilirsin. Nihayet yok demektir diyenler de var. Ama bu hani Kur'an'ı sünnetle birlikte değerlendirdiğimizde kabul edilemeyecek bir görüştür. Burada da sünneti, sünnetin değeri, önemi ortaya çıkmış oluyor. Sünnetle kadınlarla evlenmenin dörtte sınırlı olduğunu anlıyoruz. Peygamberimiz hatta dörtten fazla evli olanların karılarını, boşamalarını talep etmiştir. En fazla dörtte sınırlandırmıştır. Şimdi burada e, şunu tekrar söyleyelim. Yani İslam'da neden bu var? Arkadaşlar İslamiyet günümüzde gelmedi yani. 2000 yılında, 2010 yılında, 2015 yılında gelmedi. 600, itibaren var. Ve bundan 100 sene, 200 sene, hele 500 sene önce, 1000 sene önceki hayat bambaşka bir hayattı. Çok farklı bir hayattı. O günün şartlarında bu e, çok eşlilik poligamik oldukça yaygındı ve olması gereken de bir şeydi. Neden? Bakın, bugün dünyada erkek nüfusu ile kadın nüfusu aşağı yukarı aynı. Kadınlar çok azıcık daha fazla galiba. Hani %50.1'e %49.9 gibi. Öyle bir azıcık bir farklılıkları var. Ama Bundan 300 sene, 500 sene, 1000 sene önceki dünyada kadınlar erkeklerden çok daha fazlaydı. Neden? Çünkü erkekler sürekli savaşıyordu. Düşünün Yemen'e yüz bin kişi gidiyor, bir Allah'ın kulu geri dönmüyor. E bunların en az belki yarısı evliydi. Karıları ne oldu? dular olarak kaldı. Ya da e, sevgilileri vardı, yavukluları vardı, nişanlıları vardı. Evleneceklerdi. Onlar kaldılar. Dolayısıyla kadın nüfusu erkek nüfusundan fazlaydı. Ve kadınlar erkeklere muhtaç varlıklardı ekonomik açıdan içtimai açıdan erkeklere muhtaçtılar erkeksiz yaşayamayacak durumdalardı yani polis yok asker yok bir şey yok bir evde kadın tek başına yaşasa yaşatmazlar onu yani baskın yaparlar kadını kaçırırlar giderler bir erkeğin himayesine sığınmaya muhtaçtı kadın hem iktisadi açıdan hem de Diğer açılardan buna muhtaçtı. Evlenmek istiyordu kadınlar. Yani geçmişlerime baktığınız zaman belki kadınların kendisi erkeklerden daha fazla istiyordu. İkinci, üçüncü, dördüncü eş olarak bile ehvenişer olarak gördüklerinden dolayı. Ama günümüzde şartlar değişti gerçekten. İyi mi olduğu, kötü mü olduğu o tartışılabilir ayrı bir şey. Ama İslam'ın koyduğu bu kuralın Evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Hüküm geçerlidir, bakidir. Bazı insanlar için bu bir çıkış yolu olabilir. Çok özel durumlar olabilir. İnsanın harama düşmemesi için bir çıkış yolu olarak düşünülebilir. Yani İslam'ın çok eşliliği yasakladığını ya da çok eşliliğe cevaz vermesini anlayamadığını söyleyenler şunu acaba iddia edebilirler mi? Yani dünyada çok eşlilik yok. Hani e, çok eşlilik demeyelim belki ona da çok partnerlilik mi diyelim. Yani e, evli insanlar birbirlerini aldatmıyor diyebilirler mi? Yani dünyada e, acaba e, evliliklerin yüzde kaçında aldatma yok? Müslüman dünyayı geçiyorum. Diğer dünyaya baktığımız zaman bunun çok yaygın olduğunu geçen istatistiklere baktım. Mesela Amerika'da filan erkeklerde %70 civarında olduğu söyleniyor. Yani evliyken başka bir kadınla birlikte olan. Kadınların da oranı %40 miydi, %50 miydi? Erkeklerden biraz daha düşük ama onlarda da yine yaygın yani. Evli olduğu halde, zannedersem %30 gibi pardon daha düşük bir şeydi. Yani evli olduğu halde başka bir erkekle birlikte olan, ya da evli olduğu halde başka bir kadınla birlikte olan erkekler, erkeklerin oranı çok daha fazla tabii. Yani bu dünyada yaşanan bir vaka, olduğunu yaratan Allah Teala da, bu, bu vakayı gözeterek, özel durumlar söz konusu olduğunda böyle bir çıkış yolu göstermiş. Ancak şunu söyleyeyim, günümüz Türkiye'sinde, gizli yapılan evlilikler yani ikinci evliliklerin yakın çevremizden de gözlemlediğimiz kadarıyla kimseye huzur ve mutluluk getirmediğini görüyoruz. Yani Türkiye şartlarında yapılan ikinci evlilikler çok özel durumlar olabilir. Yani huzurlu, mutlu olabilirler ayrı bir şey ama Türk toplumu bunu kaldırmıyor. Yani özellikle Türk kadını bunu kaldırmıyor. Yani yani bu da e, üzerinde durulması gereken bir şey. Arapların bu konuda yani kültürle alakalı olduğunu zannediyorum. Yani bir yerde çok yaygınsa e, orada çok yadırganacağını zannetmiyorum ama e, bizim toplumumuzda e, kadın bunu çok ciddi bir e, ihanet olarak değerlendiriyor, hakaret olarak değerlendiriyor e, ve Kesinlikle bizim toplumumuzda ikinci evlilikler ekseriyeti itibariyle asla huzur getirmiyorlar ve birinci evlilik yıkıldığı gibi ikinci evlilik de zamanla ciddi şekilde yıkılıyor. Neden? Adam bakıyor ya bu kadın dolayısıyla birinci evliliğim, çoluğum çocuğum mahvoldu, yıkıldı vesaire diyerek zamanla ondan da boşanıyor. Yani senin yüzünden geldi bunlar başıma. Yani çok önemli bazı makam mevkilerden olabiliyor. ya Adam bakacak ki çok önemli bir yerdeydim. Çok önemli bir pozisyondaydım. Sırf senin yüzünden bunlar başıma geldi diyerek o ikinci eşine de zamanla düşman gözüyle bakabiliyor. Netice itibariyle bu bir ruhsattır. Şeriatta bir ruhsattır. Bakidir. Ama günün üst Türkiye'sinde pek huzur getirmediği de müşahede edilmektedir. Şimdi bazı arkadaşlar yazmışlar da ona bakayım. Evet kadınlar evlenmiyor. Bir de dul kadınlara da maaş bağlandı. Evet yani Türkiye'de ee, öyle diyecek bir şey yok. Şimdi e, ayeti keriminin hangi e, arka plan üzerine e, geldiğini söylemiş oldu Suyuti. Ayetleri okuyalım. Ha, pardon okuduk zaten oraları bir dakika. Evet. İstine teyni, istine teyni. Ve la tezidu ala zelika. Bunun üzerine ziyade etmeyin. Ama bazı alimlerde mesela 4 artı 3 artı 2 ne yapıyor? 9 diyenler var mesela. Bunları toplayanlar var. Ama bunlar şahıs görüşler yani. Pek nazar itibari alınmamış. Yani rakamlarla istediğiniz gibi oynarsınız. Kur'an'ı sadece metin olarak alırsanız. Ee, pek çok şeyi çıkartabilirsiniz. Ama öbür tarafta mesela deniliyor ki meleklerden bahsederken uliye jnihatin mesna ve silahse varubâ deniliyor meleklerden. ikişer üçer, dörder. Şimdi bu ne demektir? Meleklerin dörtten başka kanalı yok mu? Bu ikişer, üçer, dörder hani beşer, altışer, yedişer gibi bunun devamı da vardır deniliyor ama şimdi bakın metin olarak baktığınız zaman bu manayı belki çıkartabilirsiniz ama bu metnin bir uygulayıcısı var. Bu metin 23 sene boyunca uygulanmış. Bu ayetin ne manaya geldiği bir dönemde anlaşılmış, uygulanmış, Kur'an sadece bir teori kitabı değil. 23 sene boyunca tatbik edilmiş, yaşanmış bir kitap, bir hayat kitabı. Dolayısıyla Kur'an'ı bir hayat kitabı haline getirmiş olan, bir e, yaşam haline dönüştürmüş olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine, siretine baktığımız zaman Kur'an'ı çok daha net bir şekilde anlama imkanına sahibiz. Onun için Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Fe <gülüyor> in eğer korkarsanız en la ta'dilu bir <gülüyor> nefnakati ve'l kasmi. Nafakaları konusunda ve aralarında taksimatın nasıl yapılacağı konusunda eğer adaletsizlik yapmaktan yapmaktan korkarsanız falahideten. <gülüyor> o zaman biriyle evlenin. Bu ayetten yani şimdi hatırlma geldi. Bazı alimler az olan evlilikte çok eşliliğin e, olduğunu söylüyorlar. Yani az olan çok eşlilik. Çünkü bakın, ve çiftüm el tutsa turfiliyat ama thank you for Yani eğer e, bir sıkıntı, bir problem yoksa az olan İkişer, üçer, dörder eş almaktır. Ama eğer korkulursa, bir korku, adaletsizlik korkusu varsa o zaman bir ile yetinin deniliyor. Aslı olan çok eşliliktir diyorlar. Bütün peygamberler de hiç evlenmemiş olan Hz. İsa hariç çok eşlidir diye buna da delil getirilir. Bu biraz da kültürle alakalı olan bir şey arkadaşlar. yani. Evet, örfü de burada dikkate almak lazım. Fevahideten o zaman inkihuha. Bir tane hanımla evlenin. Ev iktasiru ala ma melekete Ya da elinizin altında, emirinizin altında bulunan cariyelerle evlenebilirsiniz. Minel imai cariyeler. İzleyse lehune minel hukuki maliz lizzavcad. Niye peki cariyeler? Çünkü cariyelerin hukuku hür kadınlar gibi değil. Yani onlar hür kadınlara sahip oldukları, haklara sahip olmamaları hasebiyle, onlar arasında adaletsizlik yapma gibi bir sıkıntı olmayacağı için onlarla evlenebilirsiniz deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in köleliği, İslamiyet'in köleliği temelli olarak 7. yüzyılda indiği dönemde kaldırdığı söylenmiyor. Ben buna da kesinlikle katılmıyorum. Maalesef bazı ilahiyatçılarımız, bazı hocalarımız ısrarla bunu medya önünde dedile dile getiriyorlar ancak... Kur'an-ı Kerim köleliği kaldırmamıştır, kaldıramamıştır. Evet, Kur'an'dan anladığımız kadarıyla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sünnetinden anladığımız kadarıyla kesinlikle köleliği kaldırmak istemektedir. Her fırsatta kölelerin e, azat edilmesini tavsiye etmektedir. Bir günah işliyorsun, o günah affettirmek için ilk yapman gereken şey bir köleyi azat etmek. Dolayısıyla bu köle azat etmenin e, günahları bile örten bir şey olduğunu gösteren buna işaret eden bir şeydir. Doğru amenna. Öbür taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam köleliğin şartlarını o kadar iyileştirmiş ki yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin içtiğinizden içirin onlara kölem demeyin abd kelimesini kullanmayın onlar için diyor. Feta deyin diyor yani delikanlı delikanlı ifadesini, feta ifadesini kullanın, genç ifadesini kullanın kölem ifadesini kullanmayın diyor. Yani bu manada kölenin şartlarını gerçekten değiştirmiştir. Hani cahiliye dönemindeki kölelikle İslam'ın kabul ettiği kölelik asla aynı kölelik değildir yani. Hani bugün de